Allah sevgisi Sinelerin düşmanlığa yenik düştüğü Ruhlarda bulantıların yaşandığı Kinin, nefretin bütün bütün azgınlaştığı Herkesin birbirinin kurdu haline geldiği şu meşum ve kapkara günlerde Bizim sudan havadan daha çok Sevgiye merhamete ihtiyacımız olduğu açıktır. Şimdilerde sevgiyi unutmuş gibiyiz. Şefkatte, sözlüklerde, müracaatçısı olmayan garip bir kelime. Yok birbirimize merhametimiz, insanlara sevgimiz. Acıma hislerimiz körelmiş gibi, yüreklerimiz kas katı, ...ve ufkumuz düşmanlık duygularıyla simsiyah. Ve simsiyah görüyoruz herkesi ve her şeyi. Hoşgörüden nefret eden bir sürü tiran bozması var her köşe başında. Diyaloga lanet yağdıranların sayısı da az değil. Çoğumuz sürekli kavga vesilesi arıyor... ...yalan, iftira ve tezbirlerle birbirimizi karalıyor... Dişle, pençeyle veya kan kokan sözlerle kendimizi ifadeye çalışıyoruz. Fertler arasında da, yığınlar mabeyninde de ürperten bir kopukluk var. Biz, siz, ötekiler diye başlıyoruz başlarken söze. Bitmiyor parçalayıp bölme hıncımız. Gece televizyon ekranlarındaki gazeyanlarımızı. Arabın ya Leylisi gibi gündüz devam edeceğiz imalarıyla noktalıyor. Hezeyana boğduğumuz hissiyatları arkası yarın der gibi yeni bir cedelleşme randevusuyla öldüren gerilimlere emanet ediyoruz. Kopuğuz birbirimizden ve her halimize aksediyor bu çözülüp dağılmalar. Bağ kopmuş tesbih taneleri gibi saçılmışız sağ sola. Çekiyoruz birbirimizden çekmediğimiz kadar yavrulardan. Aslında biz Allah'tan koptuk. O da bizi birbirimizden kopardı. İnanıp sevemedik onu. Sevilmesi gerektiği kadar o da söküp aldı ruhlarımızdan sevme hissini şimdilerde onsuzluğa mahkum o bomboş sinelerimizde sürekli bencillik hırıltıları sen ben humurtuları mürteci küfür yobazıyla kırdıları ve oturup kalkıp birbirimizi tepeleme projeleri üretiyoruz lanetlenmiş gibi bir halimiz var Hepimiz sevme, sevilme fakiriyiz. Açız şefkate, merhamete, mürüvvete. Sevmemişiz ki onu, aldı elimizden sevgiyi, saygıyı. Şu anda olsun dönüp de onu sebebilsek, Sevdirecek o da bizi birbirimize. Ama uzağız sevginin asıl kaynağından. Yürüdüğümüz yollar bizi ona götürmüyor. Belki daha da uzaklaştırıyor. Yıllar var, ruhlarımıza sevgi yağmıyor. Bir zamanlar o sağanak sağanaktı. Gönüllerimiz kuru çöller gibi. iç alemimizde bir sürü boşluk. Boşluklarda adeta yılan çıyan yuvası. Bütün bu olumsuzlukların bir devası var. O da Allah sevgisi. Allah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağıdır. Hep ondan akar gelir akıp gelecekse sinelerimize şefkat ve muhabbet. Onunla olan alakamız sayesinde güçlenip pekişecektir her türlü insani münasebet. Allah sevgisi bizim dinimiz, imanımız. O'dur cesetlerde canımız. Yaşadığımızda hep onunla yaşadık. Günümüzde de eğer yaşamayı düşünüyorsak ancak onunla yaşayabiliriz. Varlığın özü, esası, onun sevgisidir. Neticesi de cennet şeklinde o ilahi muhabbetin bir açılımı. O sevgiye bağlı yaratmıştır yarattığı her şeyi ve sevilme zevke ruhanisine rabd etmiştir varlık ve insanlarla münasebetini. Muhabbetin tecelli alanı ruhtur. Biz onu nereye ve neye yönlendirirsek yönlendirelim, o hep Allah'a müteveccihtir. Kalpteki dağılma ve kesrette boğulmaların ızdırabı ise bize ait, bize racidir. Her şeye karşı duyduğumuz ve duyacağımız sevgi ve alakayı, tamamen ona bağlayıp, aşku muhabbeti gerçek değerine ulaştırabildiğimiz takdirde, hem değişik dağınıklıklara düşmekten kurtulacak, hem de dış yüzleri itibariyle sevilip alaka duyulan şeylerden ötürü, şirke düşmemiş olacağız. Olacak ve bütün varlığa karşı muhabbet ve münasebetlerimizde doğru yolda yürüyenler gibi kalacağız. Putlar onlara tapıldıkları için putperestlerce mabut telakki edile gelmişlerdir. Allahsa Allah olduğu için mabut ve mahbuptur. O'nun uluhiyeti de rububiyeti de bizim O'na ubudiyetimizi gerektirmektedir. Biz her zaman Hakkak kullukta bulunur, O'nu sevdiğimizi dillendirir, mazhariyetlerimizin şükrünü eda eder ve her halimizle O'na karşı alaka, irtibat ve münasebetlerimizi seslendirmeye çalışırız. Mecazi muhabbetlerde cemal, kemal, şekil, şekilde tenasüp, ululuk, ihtişam, servet, iktidar, makam, mansıb, ikbal, evladı uyal, soy, sop gibi hususlar birer sevgi vesilesi kabul edile gelmişlerdir. Bazen bunlara karşı duyulan aşırı muhabbet ve alaka ile şirke girenler de olmuştur ki, büyük ölçüde bütün putperestliklerin arkasında böyle bir inhiraf söz konusu olabilir. Böyleleri çok defa cemale meftun olur, kemali alkışlar, eda ve endama vurulur, ululuk ve ihtişam karşısında zillet gösterir, servet ve iktidar uğrunda, insanlık ve hürriyetlerini feda eder, makam mansık hırsıyla el ete köper ve her an değişik ihsan ve iltifatlarıyla teveccüh ve ikramlarıyla kendini bize tanıttıran, gerçek cemal ve kemal sahibi, ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı, Gani-i Mutlak ve muktediri alel-ıtlak zata karşı gösterilmesi gereken sevgiyi ve alakayı bir sürü aciz mahlukata dağıtarak, muhabbet gibi bir cevheri bade heba harcamanın yanında, çok defa karşılık göremeyeceği bir maşukun alakasızlığı, değmezliği, vefasızlığı, onu avucunun içine alması, ona başa edirmesi, kul köle haline getirmesiyle ölür ölür diridir Müminlere gelince, onlar evvelen ve bizzat Allah'ı severler ve şayet duyacaklarsa ondan ötürü başkalarına karşı alaka duyarlar Hakk'ın tecelli ve tevecühlerinin hatırına herkesle ve her nesneyle bir çeşit münasebete geçer Onun namına onlara takdirler yağdırır ve aşku alakalarını ilan ederler Aslında o nazarı itibara alınmadan şuna buna şu nesneye, bu objeye duyulan alaka, darmadağınık, gelecek vadetmeyen, etmeyen, kararsız, neticesiz bir sevgidir. Mümin herkesten ve her şeyden evvel onu sevmeli. Diğer bütün sevimli şeylere de, onun isim ve sıfatlarının değişik renk, değişik desen ve değişik edada birer tecellisi olarak alaka duymalı, takdirlerle alkışlamalı, ve ondan ötürü öpüp öpüp yüzüne gözüne sürmeli ve her temaşa ettiği şeyde bu da senden deyip adeta bir vuslat faslı yaşamalıdır. Ne var ki bunu böyle görüp böyle duymak için de cemalini nice yüzden görem diyen diller şikeste ayneler gibi fare fare gerek vehvasınca, hep bir beyte huda gibi tertemiz kalabilmiş gönüllere, her simada hakkı okuyacak aşina dillere ihtiyaç vardır. Zatında okuyabilenler için her varlık mücella bir ayna ve manzum bir kasidedir. Hele sırrı rahmaniyeti aksettiren insan siması. Seni hak aine-i zat etti, zatı yektasına mir'at etti. Sözleri aynı hakikat ve insana konumunu hatırlatan önemli bir irşattır. Bu itibarla insan eğer o gizli güzelliğin sırlı bir aynası ise ki öyle olduğunda şüphe yok hep gönül gözleriyle ona müteveccih olmalı, her zaman pusuda bekleyip tecelli avlamaya çalışmalı ve kendini daha derin sevgi iklimlerine alıp götürecek esintiler beklemelidir. Beklemeli ve ona ulaşmak veya onu hoşnut dedip sevdikleri arasına girebilmek için kurbet yolunun bütün argümanlarını kullanmalı. Onun teveccüh vesileleri arasında buldum bulacağım ümidiyle hep koşturmadı ve gönlü her zaman o Kenzi Mahvi'nin kilidinde bir anahtar gibi dönüp durmalıdır. Bu suretle eğer muhabbet bir Süleyman, gönülde tahtı revan ise er geç sultanın gelip tahtına oturacağı muhakkaktır. Bir de tahta Süleyman buluştu mu, Artık insan hep onu düşünür, İç mülahazalarında onunla hasbihal eder, Yudumladığı suda, Çiğnediği yemekte, nefes ettiği havada, Gayet açık ve net olarak, Hep onun teveccühlerini duyar, Onun yakınlığının sıcaklığı ile oturur kalkar, Kurbet sevgi arası gelgitler münasebeti daha da kızışır, ve sinesi ocaklar gibi yanmaya başlar. Yer yer aşk muhabbetle alevlenir. Zaman zaman Mustat iştiyakıyla yanar tutuşur. Ne var ki aşkını da iştiyakını da Ondan gelen bir armağan bilir. Ve katiyen gam izhar edemez. Gam izhar edip avyarı ahından agah eylemez, içten içe fırınlar gibi yanar, fakat ne alev çıkarır ne de duman, namus gibi saklar aşkı ı ve sır vermez halden anlamayan nadanlara. Bu yol herkese açık olsa da, yolcunun samimi ve kararlı olması şart, herhangi bir mümin bütün cemallerin, kemallerin, azametlerin, ululukların, ihtişamların, ihtişam üstü ihtişamların, ona ait olduğunu görüp hissedebildiği takdirde, bütün bu vesilelerin gönülde hasıl ettiği alaka, muhabbet ve ihtiyakla ona yönelir ve onu zatına münasip bir sevgiyle sever ki, işte bu tutku, ve tabir yerindeyse bu sevda O'nadır ve tevhid edalı bir aşk-ı kaynağıdır. Zaten tevhide kilitli ve İslami esaslara bağlı bir de sevgi inhirafı da düşünülemez. Ve hele asla muhabbet kaymaları olmaz ve olamaz. Bir muvahid onu O olduğu için sever. Ve sevgisini de dünyevi uhrevi hiçbir mülahazaya bağlamaz. O her zaman gönlünde köpürüp duran sevgi fevvarelerini, aşk-ı iştiyak çağlayanlarını, Kur'an'la Hazreti Ruhu Seyyidil En'am, Aleyhi Ekmelü vaz ettiği düsturlarla filtre ve test eder ve bunları insani heyecanlarla yürüdüğü yollarda birer bariyer gibi kullanır, aşk ateşiyle cayır cayır yandığı zamanlarda bile hep istikamet soluklar. Onu, her şeyin gerçek maliki, sahibi, görüp gözeteni, esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat bir zat olarak Kendine has münezzehiyeti, mukaddesiyeti, mübecceliyeti içinde derin bir aşkla sever. Severken de katiyen şatahat ve laubariliğe girmez. Vahid mü'min her şeyden evvel, her şeyden sonra, her şeyin önünde, her şeyin arkasında mutlak mahbub, mutlak maksut, mutlak mabud olarak Allah'a dilbeste olur. Onu diler ve her haliyle onun kulu olduğunu haykırır. Sonra da ondan ötürü başta insanlığın iftihar tablosu olmak üzere ki o hakkın matmahı nazarı, memuru sadı, zat sıfat ve isimlerinin yanıltmayan tercümanı, divanın ı nübüvvetin hatemi, risaletin özü usaresi olması itibariyle onun hatırına sevilenlerin başında gelir. Bütün nebileri, velileri, onun saflardan saf, berrak aynaları, daire-i has bendeleri olmaları ve onun maksatlarını takip ve temsil etmeleri. Dahası hilafeti tamme unvanıyla dünyanın imar, tanzim ve dizaynına nezarette bulunmaları yönüyle gençliği şu fani hayatı tam duyup değerlendirebilme adına hak tarafından insanlara avans mahiyetinde bahşedilmiş bir harametre olması cihetiyle. Bu alemi onun güzel isimlerinin bir tecelligahı ve sıfat-ı tezahürlerinin meşheri öteki dünyaların da bir mezrası olması açısından anne babaları Birer şefkat ve merhamet kahramanı olarak Evlatlarının bakım ve görümünü yüklenmeleri Evlatları da ebeveynlerini görüp gözetme hissiyle Onlara gönülden yakınlık duymaları mülahazasıyla Sever ki Bunlar Allah'a karşı samimi alaka duymanın Birer ifadesi olarak değerlendirilebilir Ve Allah'tan ötürü bir sevgi sayılabilir Müşrikler sevdiklerini Allah gibi severler. Müminlerse Allah'tan ötürü onlara karşı alaka duyar ve sinelerini açarlar. Allah'ı seviyor gibi sevmekle Allah'tan ötürü sevmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Böyle hak yörüngeli bir sevgi iman kaynaklı, ibadet edalı. İhsan televünlü, kutsal bir sevgidir ve kamil müminlerin şiarıdır. Cismaniyet ve nefsi emmare üzerinde temellenen şehvani muhabbetlerin, aşkların, ona da aşk insan tabiatında meknuz bulunan fısku fücurun sesi soluğu olmasına mukabil, Allah'a karşı olan aşk ve alakadan başlayıp, Sonra her şeyi kuşatan sevgi ve o sevgiyle oturup kalkan muhibbin bin vahı gökte meleklerin yudumlamaya koştukları kutsal bir iksir mesabesindedir. Hele bir de muhabbet maddi manevi bütün varlığı sevgiliye bağışlayıp kendine hiçbir şey bırakmama seviyesine yükselmişse ki... Buna sevda da diyebiliriz. İşte o zaman gönülde sadece mahbub mülahazası kalır. Kalp ritmini ona bağlar. Nabızlar o ahenkle atar. Hisler bu ahenge dem tutar. Gözler yaşlarla bu sevdayı dillendirir. Kalpten göz yaşlarının sır vermesine, ve sinenin serinlemesine sitemler yüksedir gözler Çağlarken, gönül ağyara dert yanma vefasızlığından iki büklüm olur ve Ağlamalarına inler latifi rabbaniye içi kanarken sinesi yanarken ağyara dert sızdırmamaya çalışır çalışır ve kendi kendine ''Aşığım dersin, belayı aşktan ah eyleme, ah edip ahından agyarı agah eyleme'' diye mırıldanır. Aslında muhabbet bir sultan, tahtı gönüller, sesi soluğu da en tenha yerlerde ve sadece onu açık dakikalarda seccadelere boşalan ümit, hasret, ve hicran iniltileridir. Hakka ulaşmanın rampaları sayılan bu kuytu yerlerdeki ona ait iniltiler ve sızlanışlar dışa vurularak hal bilmezlerin oyuncağı haline getirilmemelidir. Muhabbet ya da aşk hayret eğer o her şeyi bilen sevgili uğrunda ise o sadece O'nun bildiği en mahrem bir yerde kalmalı ve yuvasından uçurularak namahrem gözlere gösterilmemelidir. Mecazi muhabbet çocukları sokak sokak dolaşır, sevgiciklerinin dellallığını yapar, rast geldiklerine dert yanar, mecnun gibi davranır ve sevdiklerini. ...dillere düşürürler. Hak aşıkları... ...gürültüsüz ve içtendirler. Başlarını onun eşiğine kor... ...içlerini ona döker... ...ve yer yer kendilerinden geçerler Ama iyiyen sırlarını paş etmezler. Ellerini ayaklarını... ...gözlerini kulaklarını... ...dillerini dudaklarını onun emrine verir, kalpleriyle hep sıfat-ı sübhaniye matlaalarında dolaşırlar. Onun ziyai vücudu karşısında adeta erir ve bir muhabbet fanisi haline gelirler. Duydukça daha derinden onu yanarlar cayır cayır. Yandıkça daha derler, Yudumlarlar kase kase aşk şarabını, Kandıkça daha derler, Neler duyar, Neler hissederler gönüllerinin tepelerinde, Duydukça daha derler, Doymazlar bir türlü sevgiye, Sever sivilirler, Daha derler, Onlar daha dedikçe, Hazreti Mahbub da onlara perdeleri aralar, Basiretlerine görülmedik şeyler sunar, Ve ruhlarına ne sırlar, ne sırlar duyurur. Artık onlar duyarlarsa, her zaman onu duyarlar. Severlerse hep onu severler, Düşünürlerse onu düşünürler. Ve her şeyde onun cemalinden, tasavvurları aşkın cilveler temaşa ederler. An olur bütün bütün kendi havl ve kuvvetlerinden uzaklaşarak iradelerini onun iradesine bağlar. Temayyürleri ile onun isteklerinde erir ve bu yüce payeyi de onu gönülden sevip sevdirmeyle bilip bildirmeyle değerlendirirler sevgilerini ona itaatle seslendirir. Aşklarını ona vefa ve sadakatle dillendirir. Ve kalplerinin kapılarını agyar düşüncesine karşı sürgü sürgü üstüne öyle bir sürgülerler ki giremez artık başka hayal o beyti mamura. Onlar bütün benlikleriyle hakka nazırdırlar. Ve onu takdir ve tebcilleri de kendi idrak ufuklarını çok çok aşkındır. Bunun yanında, böyle bir vefaya hakkın teveccüh buyuracağına da ümitleri tamdır. Öyle ki, hak nezdindeki yerlerini, kendi nezdlerinde hakka tahsis ettikleri yerle irtibatlı görür. Ve onun karşısında her zaman dimdik durmaya çalışırlar. Onu delice severken, katiyen alacaklılar gibi davranmaz. Her zaman verecekli olma hacalet ve hulusiyle, Rabiatül Adebiyye gibi, Zatına yemin ederim ki, Sana cennet talebiyle kulluk yapmadım. Seni sevdim ve kulluğumu ona bağladım, der, yürürler onun ulu dergahına. ...coşkun bir aşk sermayesiyle. Yürür ve hep onun kendilerine olan lütuf ve ihsanlarını yad ederler. Kalpleriyle sürekli ona yakın durmaya çalışır. Aklu fikirleriyle de onun meraya yü esmasında müşahededen müşahedeye koşar. Her şeyde muhabbetten sesler dinler. Her çiçekte aşk şevkten ayrı bir raiha ile mest olur. Her güzel manzarayı onun güzelliğinin tecellisinden akisler gibi temaşaya alırlar. Ona karşı hep sevgi düşünür, sevgi duyar, sevgi konuşur. Bütün eşyayı bir sevgi şöleni gibi seyreder ve bir sevgi armonisi gibi dinlerler. Muhabbet bu ölçüde otağını kalp yamaçlarına kurunca, artık bütün zıt hadiseler aynı şeymiş gibi duyulur. Huzur gaybet, nimet musibet, acı tatlı rahat mihnet, elem lezzet hep aynı sesi verir ve aynı edada görünürler. Zira seven gönül cefayı safayı bir bilir. Derdi derman gibi görür, ızdırapları kevserler gibi yudumlar. Zaman ve hadiseler ne kadar amansız olursa olsun durur o kımıldamadan durduğu yerde en derin bir vefa duygusuyla. Gözleri hep kendisine aralanacak kapı aralığında yatar pusuya ve değişik dalga boyundaki tevecüh ve tecellileri açık durmaya çalışır. Sevgisini ona saygı ve itaatle taçlandırır. Kalbi sürekli ona inkiyat duygusuyla çarpar ve sevdiğine muhalif düşme korkusuyla tir tir titrer. Titrer ve devrilmemek için de yine o biricik istinat ve istimdat kaynağına sığılır. Onun bu ölçüde sürekli sevdiğiyle muvaffakat arayışı içinde olması, Zamanla onu gökte ve yerde herkes tarafından sevilen bir mahbub haline getirir. Onun hesabında sadece hak vardır. Ötelere göre de olsa, Beklenti içinde bulunmayı aşkına ihanet sayar. Ama kendi kendine gelen iltifat ve teveccühleri reddetmeyi de saygısızlık kabul eder. Ve ne gelirse öper, başına kor. Sonra da, Bunların istidraç olmalarından sana sığınırım der, inler. Seven için aşk-ı iştiyak en yüksek bir paye. Sevgilinin arzu ve isteklerinde eriyip gitmek de en erişilmez bir masariyettir Muhabbetin mebdeinde tevbe, inabe, evbe, teyakkuz, Sabır gibi sevgiye giriş esasları, müntehasında da aşk, şevk, ihtiyaç, üns, rıza, temkin gibi konumunun hakkını verme hususları söz konusudur. Seviyorum diyebilmek için kendinden, kendi isteklerinden arınmak, muhabere ve müzakerelerini hep ona bağlamak onu ihsas eden hususlar çerçevesinde dönüp durmak, onun tecelli edeceği mülahazasıyla göz kırpmadan beklemek, bir gün mutlaka teveccüh buyurur düşüncesiyle yıllar ve yıllar boyu durduğu yerde kararlı durmak, sevgi yolunun ilk adabıdır. Bu yolda bütün bütün sevdalanmaya muhabbet ve aşk, Sürekli köpürüp duran arzu, istek, neşe ve sevince şevk. Bütün bunların insan tabiatının önemli bir derinliği haline gelmesine iştiyak. Sevgilinin her türlü muamelesini gönül hoşnutluğuyla karşılamaya rıza, duyma, hissetme, maiyyette bulunma mazhariyetinden ötürü kendinden geçme gibi hislere karşı, Dikkatli ve ölçülü davranmaya da temkin demişlerdir. Bu hallerden birinin insan gönlüne tam hakim olmasına göre onun tavırlarında da bir kısım değişiklikler olur. Yer yer gidip Ahu Efkan ile inmeyeceği tenha koylar arar ve içini ona döker. Zaman zaman değişik iç mülahazalara dalarak, Onun da hasbı hal eder. Firaktan leh yana ağlar. Visal ümidiyle, inşirahlarla açılır. Sevinç gözyaşlarıyla serinler. Bazen görmez çevresinde olup biteni. Kesrette hep vahdet yaşar. Bazen de huzurun mehabetiyle bütün bütün silinir gider. ...kendi ses ve soluğunu bile duymaz olur. Sevgi marifetin bağrında boyatar, gelişir. Marifet ilimle ve iç dış ihsaslarla beslenir. Arif olmayan sevemez. İhsasları kapalı bilgisizler de marifete eremez. Bazen sevgi Allah tarafından kalbe atılarak... İç ihsasların harekete geçirilmesi de söz konusu olabilir ki hepimiz bazen böyle ekstradan lütuflar bekleriz. Ancak planlarını harikuladeliklere bina ederek durgun bir bekleme başka, kıvrım kıvrım sancı içinde aktif bekleme daha başkadır. Hak kapısının sadık bendeleri beklentilerini harekete bağlar. Dinamik bir duruşa geçerler. Geçer ve o durgun gibi görülen halleriyle Cihanlara yetecek bir enerji üreterek Müthiş aktiviteler ortaya koyarlar. Bunlar aşık-ı sadıklardır Ve belli hususiyetleri haizdirler. Sevgilinin her muamelesini gönül hoşnutluyla karşılar Ve nesimi gibi bir bi çare aşık hem ey yar senden dönmezem hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem der hep bir vefa tavrı sevgilerler. her zaman ciddi bir bustat arzusuyla kıvranır dururlar ama hallerinden de asla şikayet etmezler ondan başka bütün beklentileri kafalarından söker atar hep maiyyet rüyalarıyla oturur kalkarlar. Sohbetlerini, hep sohbeti canan haline getirir. Ve onun adıyla, seslerini, soluklarını, melekuti bir derinliğe ulaştırırlar. Sevgi onların canıdır. Onlar bedensiz durabilirler ama cansız edemezler. Onlara göre, onlara göre, Cesede can hükmediyorsa Artık o tende sadece yar sevdası olur Agıyar bulunmaz Bu konumlarıyla onlar dünyanın en fakir Ve en iktidarsızı olsalar da Şahlara taç giydirecek bir mansıba sahiptirler Küçüklükleri içinde büyük Aczleri yanında muktedir ihtiyaçlarına rağmen Dünyaları peyleyecek kadar servet sahibi, Ve sönük bir mum gibi görünmelerine mukabil, Güneşlere fer verecek birer enerji kaynağı mesafesindedirler. Herkes onlara koşsa da, Onların nereye ve kime koştukları bellidir. Sığmazlar mahiyet zenginlikleriyle cihanlara, Küçük bir kıvılcıma, Kıvılcımdan da öte bir hiçe dönüşürler yöneldiklerinde ona. Bir şulesi var ki Şem-i Can'ın, Fanus'una sığmaz Asuma'nın diyen galip, Bu ufka tercüman gibi konuşur. Bunlar, onsuz geçen ömrü hiç mi hiç hesaba katmaz. Ve onsuz hayatı hayat saymazlar. Bir ömrü heder görürler sevmeden yaşamayı ve bir avunma kabul ederler onunla alakası olmayan keyifleri, neşeleri, hazları. Oturur kalkar her zaman aşk-ı şevkten de vururlar. Huzuri edasıyla aşk-ı iştiyak bilmeyenleri de başka türlü bir şey gör.